size bugün hazırlamış olduğum mevzu şefaatla ilgilidir. Şefaatın mefhumu ve çeşitleri ile alakalıdır. Şefaatı nasıl anlamalıyız? Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisine Allah'ın iltifat ettiği, şeref yap kıldığı bazı şefaatler var. Bunları görmek ve hangi taifeler şefaatini bazılarını inkar etmiş, şüpheleri nelerdir? Hangi ameller Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin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 diye sorulu fihi tecavuz yani günah ve cinayet بينهم Lugavile şer'i manası aynı olarak yerde muhtalel ediyor çünkü mana muvafakati var aralarında fark yok o da İşlenilen günahlar ve cürümler arasında bunların affedilmesini, mağf tutulmasını istemek, talep etmek bir şefaat. Yukalu denilir şefa'a yeşfe'u şefa'aten fe huve ve şefi'a çoğulu şufa'a vel muşefi'a الذي يقبل الشفاعه مشفع شفاعه kabul eden demektir. Ve müşeffa'i الذي تقبل تقبل شفاعته şefaatı kabul olan demektir. Bu mevzu da İbnü'l-Esir'in Nihaye kitabına şefaat maddesine bakabilirsiniz. fir zavadinin kamusul muhit bir de tacil Arusta Aruf'ta deniliyor ki el-şefi'u sahibu şefa'a. Şefi'i şefaat sahibidir. O huve talibu li gayrihi yeteşefe'u bihi illel matluf. O başkası için istenilen şeye şefaatçı yani vasıta olması için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 Evet. Bakana suresinin 255. ayet. Biliyorsunuz ayet-i kürsi. Evet. Yine Yunus suresinin 3. ayetinde Kale Teala Ma'min min şefi'in illa min ba'di izni. Hangi şefaatçi şefaat edecekse ancak onun izninden sonra şefaat edebilir. Yine Allahu Teala Enbiya Suresinin 26. 28. ayetine kadar şöyle buyuruyor. Estaizu billah وَقَالُوا تَقَذَا الرَّحْمَانُ وَلَدًا Dediler ki yani burada müşrikleri kastediyor. Rahman, Allah kendine bir evlat edindi. Sübhaneh. O bundan münezzehtir. Bel-i ibadul mukremûn Bilakis onun yanında bulunan melekler, onun katında bulunan melekler Allah'ın kerim kullarıdır. La-yesbikûnehu bil-kavl Onu katiyen sözde geçmezler. Yani onun vermiş olduğu emirleri sözlerin dışına çıkmazlar, tecavüz etmezler. O ne dediyse Aynen onu derler. Ohum bi emrihi yamelun. Onlar Allah'ın emriyle amel ederler. Ya ale mu'mabeine edihim wa makhalfehum. Onların arkalarında ve önlerinde olan şeyleri bilir. Walla yeshfa'ouna illa limani irtaba. Ancak razı olunan kimselere onlar şefaat ederler. Onlar Allah haşyetinden işfak sahibidirler. Yani korkanlar. Bu ayet-i de anlaşılıyor ki riza gösterilen kimseye şefaat edilebiliyor. Kale Teala yine Sağal Suresinin 109. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estaizu billah. يَوْمَ اِذِنْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا O gün, yani kıyamet günü de hiçbir kimsenin şefaatı fayda vermez. Ancak razı olunmuş sözü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 Şefaat'ı ispatlayan ayetleri görmüş olduk. Üçüncü bölümde ise şefaatı ı ayetler önümüze geliyor. Bu ayet-i kerimelerden ilk zikrolunan Bakara Suresinin 48. ayet-i kerimesi. Kâle Teala, Vettegû yevmen, La tejzi la tejzi nefsun an nefsin shay'a ve la yakbalu minha şefaa'atun ve la adlu la yukhadu minha adlun ve la hum yufarun Öyle bir günden korkun ki o gün hiçbir nefis başka bir nefse fayda veremez yerini dolduramaz ...rehine olarak kullanılamaz. Yani herkesin hesabı... ...ayrı olarak görülecektir. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعًا Orada... ...hiçbir kimsenin şefaatle kavrulunmayacaktır. وَلَا <gülüyor> يُخَذُ مِنْهَا عَدْلُمْ الْعَدْلُ هُوَ الْفِدَاءُ Onu yerine... ...kimse fedai olarak da... ...alınmayacak. Yani... ...onu kurtaran... ...onun yerine başkası... rehin olarak alınmayacak ve ləhum yunsarun yardım da olmayacaklardır. Başka bir ayet Kermede ise Cenab-ı Hak cehennem ehlinin halini anlatıyor. Cehennem ehli şöyle diyor. Kâle Teala fe mâ lenâ min şâfiin ve lâ sâdîqin hamîm. Kâlû ve lâ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ günahkar müminler cehennem ateşinden şefaatlerle çıkartılınca müşrikler diyeceklerdir ki فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ Bize ise hiçbir şefaatçi yok şefazden insanlar yok. Walla sadıqin hamim ne yakın bir dost da yok. Falu annelene kabraten fene kumunemler Ah şu bir dünya yeniden müdem olsaydı da biz de müminlerden olsaydık. Evet bu ayet kerime şu ara suresinin 102. ayeti kadar olan ayetler. Vakale Teala Yine başka bir fikir mede. Emite <gülüyor> kadaru mindun ilahi kanu la Onlar Allah'tan başka şefaatçılar mı edindiler? Kul ey söyle, Awo kanu la Bu şefaat edindikleri kimseler? O şefaat'a sahip olmasalar? Akıl sahibi olmasalar da mı bunlar bu şefaatçıları ittihat edinecekler? Kulillahiyi şefaatu cemiyah. Onlara söyle: Şefaatın tümü Allah'a aittir. La hu mulkus semawati Göklerin ve arz küresinin maliki odur. Mülkiyeti ona aittir. Tumma ilayhi turjion.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 şefaat edilen kimsenin müslüman olması yani teyhis ehlinden olması gerekir. Kasîyen Allah'tan gayrısını çağıran, başkalardan medet uman, Allah'tan gayri kimselerin gaybi bildiklerini iddia eden kimseler öldükten öldükten sonra bazı evliyaların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 Buna del olarak ayet-i kerimede Hak ma li zalimine min hamimin ve la şefi'in yuta a. buyuruyor. Gafir suresi buna biz mümin suresi de diyoruz. Gafir suresi deniliyor, mümin suresi de deniliyor. 18. ayet-i zalimlere bir dost, yardımcı bir dost ne de itaat edilen bir şefaatçi, yani sözü dinlenilen bir şefaatçi yoktur. Burada zalimlerden kasıp kafirlerdir. İmam Beyhaki, şu ı İman kitabının birinci cildinin 205. sayfasında buradaki zalimlerin kafirler olduğunu söylüyor. İmam İbni Kesir ise bu ayet-i kerimenin tefsirinde buradaki zalimlerden kasıp Allah şirk koşmakla zulmeden kimseler olduğunu söylüyor. Bunlar katliyen, bunlara bir şefaatçı, bir yardımcı yoktur. Demek ki şefaat edilen kimsenin Müslüman olması şartı vardır. Evet. Bir de şefaatçıya izin verilmesi. Şefaatçi izin verilmediği müddetçe şefaatçi şefaat edemez. Yukarıdaki ayet-i kerimelerde gördüğümüz gibi menzellezi yeşfau indehu illa bi izni. <Sessizlik> Onun izni olmadan Kasım'da kim şefaat edebilir? Demek ki şefaatçının önce izin alması gerekir. Son şart olarak da şefaat edilen kimsenin Allah'ın o şefaat edilen kimseden razı olması gerekir. Azin cayet kırmede gördüğünüz gibi, wa la yeshfa'una illa manir Şefaat edenler ancak razı olanlardan, ki ondan kimselere şefaat edenler. Evet. Beşinci bölümde göreceğimiz.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 bütün bunlar ahirette şefaatçi olacaktır. An Ebi Said el-Hudri radıyallahu anhu an-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem feyakulullah taala Ebu Said el-Hudrinin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif'te Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Cenab-ı Haktan onun sözünü hiçbir şekilde naklediyor. Şefaat il <Sessizlik> Melaika, ve şefaat el Nabi'yon, ve şefaat el Müminon, ve nam ybqi illa arham ar Raḥimin. şefaat etti, Peygamberler de şefaat etti, Müminler de şefaat ettiler. Geriye arham ar Raḥimin kaldı. Yani Merhamet edenlerin en merhamet edicisi, edeni olan Allahu Teala kaldı. Feyakbibu'l-kabzatan minen nar. Ateşten bir kabza kavuşlar. Feyhricu <gülüyor> minha kavmen len ya'malu hayran kadd. Hayatında hiç hayır işlememiş bir kavmi cehennem ateşinden çıkarır. Cenab-ı Hak. Evet. Bu rivayet Müslim bir ciltte cil, 115-116. hadise bakabilirsiniz. An Abi Bekre ta an-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Abi Bekre Ebu Bekra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayeten bir hadis zikre ediyor. Ve hadisin şu, sonunda Şöyle bir ziyadelik veya devamı var. Sayınet Ciel Allahu Tebaarak ve Teala bı rahmetihi men ysha, hıma yuza'nul il Malaika, wal Nabi'in ve al Shuhada' an yeshfa'u feyeshfa'un. Allahu Teala rahmetiyle istediklerini kurtarır, cehennem azabından kurtarır.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 Müminler içine şehitler, alimler hepsi girer. <gülüyor> Çünkü onlar da mümindir. Bu hadisi İmam Ahmet müsterinde 5. sayfa 43. sayfada bir senetleri vermiştir. An Ebi Hureyre tekal Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Ma min muslimeyni yemutu lehuma selâsetu evlâk لم يبلغ الحنسه hangi iki müslüman anne ve babanın buluğ çağına ermemiş üç çocuğu ölürse illa adhalahumullahu bir rahmetihi ve iahum maaka ki Allahu teala rahmetiyle o çocukları ve onları bi fadlihi ve rahmeti'l cenneti fadliyle rahmetiyle Cennete sokar. Vakal ve, ve hadisin devamında diyor ki yukarıl o çocuklara denir ki odhul cenne cennete giriniz. Feyyolun, hatta yijiu abewana, ta ki anamız ve babamız gelinceye kadar biz cennete girmeyiz. Onlar gelince o zaman gireriz. قَالَ سَلَاسَ Bu üç defa azlik olunur. فَيَقُولُونَ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَيُقَالُ لَهُمْ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَأَبَوَكُمْ وَأَبَوَكُمْ Ve, ve onlar da bunların yani cennete girmiş sorusuna üç defa aynı şekilde cevap verirler. Ta ki annelerimiz vualarımız girmedim müddetçe. Onlara denilir ki siz ve anneleriniz vualarınız Beraberce cennete girmiş. Bu rivayet Ahmet, Müstedin 2. cildinde sayfa 510. sayfada, bir de İmam Nese'yi sürenin dördüncü cildin 22. sayfasında bu rivayeti bulabilirsiniz. Buraya kadar şefaat edecek kimselerin kimler olduğunu öğrenmiş olduk.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 Bu şefaatların çeşitlerini göreceğiz. Bu şefaatların başı ilki şefaat-ı diyoruz. En büyük şefaat. <gülüyor> Buna aynı zamanda <gülüyor> makam-ı mahmud deniliyor. Hani hamd edilmiş, sana edilmiş makam. İsra suresinde asâ rab, asâ rabbukane bi'asâ kerab Açsa, an ibaresi Rabbuka, mukâmen ki senin Rabbin seni mahmûz, hamd edilmiş bir makama gönderir, ulaştırır. İşte burada kastedilen makam, şefaat Umma, ara saat meydanında el mekif. Ta Azze'ti Adem'den Dünya'da yaşamış en son insana kadar bütün mahlukat orada bulunur.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 İbrahim Aleyhisselam da kendisinin kavmine karşı işlemiş olduğu kezibat, saydığı, yani küçük yalan saydığı şeyleri zikreder. Ve ancak kendin hepsini kurtaracağını söyler. Bunlardan bir tanesi kavmi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 işte sen Allah'ın kelimesi, sen şusun, sen busun diye çeşitli iltifat ve takifte bulunurlar. İsa Aleyhisselam hakkında bir şey, bir günah zikrolunmuyor. Fakat İsa Aleyhisselam o taife insanları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peygamberin hatimi olana gönderir. Onlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi istersen rahmetelili alemi olarak bütün insericini peygamber olarak en son peygamber olarak gönderdin. Çeşitli iltifatlarda ve hüsnü senalarda bulunurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor Rabbime diyor giderim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 şefaatı ve izni ve cennetin kapısını açması cennetin kapısını açması an anes bin malikin قال قال sallallahu aleyhi ve sellem eti babal cenneti eti babal cenneti cennet cenneti um kıyamet kıyamet günü Cennetin kapısına gelirim. Feftah. Açılmasını talep ederim. Feyakul hazin. Cennet kapısının bekçisi der ki: Men ent? Sen kimsin? Feakul derim ki: Muhammedun. Ben Muhammed'im. Sallallahu aleyhi ve sellem. Feyakulu der ki: Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Bu kapıyı seninle yani sana açmaya emrolundum. Ve senden önce kimseye açmamakla emir oldum. Yani sadece sana ilk olarak açmakla emir oldum der. Bu hadisi Müslim-i eder. Burada görüldüğü gibi cennet ehlinin cennete girmeleri için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı açılmasını izin istemesi, kapının açılması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 Bir de Müslüm'ün şefaat bahislerine bakabilir. Bu müzda çok rivayet var. Orada bulabilirsiniz. Dördüncü şefaat ise ehli kebair büyük günah işlemiş vahid tevhid ehli olan insanlar cehenneme girmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ...bunlara olan şefaatı. ...'an Enes ibn-i Malik'in kal... ...kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ...şefaati li ehlil keba... ehlil keba'ira min ümmeti... ...li ehlil keba'ir min ümmeti... ...benim şefaatim... ...ümmetimden büyük günah işlemiş olanlaradır... ...bu rivayeti Tirmizi... ...sahih bir senetle... ...dördüncü...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 Beşinci, cehenneme girmeleri olmuş veya hak etmiş kimselere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat etmesi. İbn-i Dünya'nın kitab Ehval, bir de i̇bn Kesir'in El-Bidayeti ve Nihai 2. cildinin 181'in sayfasında bu gibi rivayetler zikrolunmuş.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 Biliyorsunuz hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin tane insanın hesapsız olarak cennete gideceğini bunların rabblerine tevekkül ettiğini hırkiye talep etmediklerini buyurur. Ökaş dibi mihtan ayağa kalkar Ya Resulallah benim onlardan olmam için dua eder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ente minhum, sen onlardansın der. Bu rivayet Buhari Müslüm'de muttefakın aleyhi rivayetlerden birisidir. Yedinci nevi olan şefaat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası olan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 برشفاة عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفع شفاعة يوم القيامة أبو سعيد الخدري الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينضى أمجس أن الله رسوله Buyurdular ki umulur ki şefaatim ona kıyamet gününde fayda verir. Feriç alusidah Minen cehennemin en az olan yesir olan kısmında kısmına konur. Yablugu kabehi ki bu cehennemin ateşi onun topuklarına ulaşır. Yagli minhu topuna ulaşan ateş yüzünden beyni kaynar. Taksisi ancak bu şekilde çünkü diğer bütün müşrikler esfere safiri cehennemin en alt tabakalarında. Bu hadisi Bukhari. Sekizinci cüzde, yedinci cüzde sayfa 193. sayfada bulabilirsiniz. Şefaat meselesinde taifelerin tutumu Ehl-i sünnet ve cemaat Selebi salihin şefaatlerin her çeşidini bu zikrolunan şefaatlerin her çeşidini kabul etmiş şart olarak da az önce zikrettiğimiz şartlar bu beraber kabul etmiş ve şefaatın hani hadislerde kitap sünnete gelen şefaatın hiçbir çeşidini inkar etmemiştir. Ancak Mutezile ve kavariç bunlar şefaatın in bazıdan inkar etmişler. Mesela ehli kebair Büyük günah işleyen insanların Tehid eyle olmasına rağmen Cehennemden çıkarılma şefaatı Ondan sonra Amcasından azabın takviş edilmesi şefaatı Bu gibi şefaatları Mu'tezile ve Havalişler inkar etmişlerdir. Şüpheleri Yukarıda okuduğumuz Şefaat-ı nefyeden ayetler Bir de Kendilerinin büyük günah işleyen insanların kafir olacağı yüzünden, kafir kabul ettikleri yüzünden şefaat edilmeleri mümkün olmayacağını savunmuşlar. Hadislere ise bunlar ahad hadislerdir, mütevâtir denesinde değillerdir diyerek işin altından çıkmaya çalışmışlar. Müşrikler tazim ettikleri putların öbür dünyada kendilerine şefaatçi olacağını iddia etmişler. Kur'an ise bunları nefret etmiş. Onların o şefaatçilerinin değil onlara şefaat etmek kendilerini bile kurtaramayacaklarını haber vermiş. Bir de Hristiyanların Mesih yani İsa Aleyhisselam'ın ve ruhbanlarının ahirette kendilerine şefaat edeceğini, onları kurtaracağını, faydası olacağını iddia etmişler. Kur'an da bunu nefretmiştir. Bir de asrımızda bidatçı, muhtedi olan tasavvufçu grupların kendi şehirlerinin kendilerini ahirette kurtaracağını ve ölürken imanlı olarak öldüreceğini iddia etmelerini aynı şekilde Kur'an'ın ayetlerini delil olarak onlara getirebiliriz. Şimdi ise şefaata sebep olan ameller yani hangi amelleri işleyelim ki bu ameller inşallah ahirette bize şefaata sebep olsun. Bu amelleri işlersek inşallah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi bu ameller bize inşallah şefaatçi olacak. An Ebi Umametel Bahili Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kal İkraul Kur'an Fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'enli Kur'an okuyoruz. Çünkü Kur'an sahiplerine, Kur'an ehline kıyamet günü şefaatçı olarak gelecektir. İkra'u suretel bakarah ve al İmran imran fe innehu yevmel kıyameti şefi'en le ashabihine bu iki, iki <gülüyor> Müslim'de, birinci ciltte sayfa 553'te takirç edilmiştir. Demek ki yapacağımız, yani şefaate sebep olan amellerden ilki, çok çok Kur'an okumak. Çok çok Kur'an okumak ve öğretmek. İkincisi ise, Medine'de yerleşmek ve orada ölmek. Medine'de yerleşmek ve orada ölmek. An Ebi Hurayre'te, enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal, La la yasbiru alay li awai li awai al medinati illa kuntu al hangi kimse bana sabrederek Medine'nin ezasına, şiddetine katlanırsa muhakkakî kıyamet gününde ona şefaatçi olurum veya şahit olurum demiş. Bu rivayet Müslim ikinci cilt, sayfa 1400'de tahcir edilmiştir. Medine'de yerleşmek ve orada ölmek şefata sebep olan amellerden birisidir. Üçüncü amellerden bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat getirmek ve onun için vesile talep etmek. Bunu geçen de tevessül bahsimizde de bu rivayeti görmüştük. An Abdullah İbn Amr İbnü'l As, أنه سمع النبي sallallahu aleyhi ve sellem يقول: "İza semi'tumü'l müezzine fekulu misle ma yaqulu." يقول: "Sümme sallu aleyh." Ezanı, müezzinin sesini ezan işittiğiniz zaman Aynen onun dediği gibi siz de söyleyiniz deyiniz. Sonra bana salavat getiriniz. Fe innehu men salli alayhi salaten salaten sallallahu alayhi bi'ashra. Çünkü kim ki bana bir salavat getirirse Allah bu salavatla ona on tane salavat getirir. Summa selullaha aliyel vesila. Sonra Allah'tan benim için vesile dileyiniz. Fe inneha menziletun fil çünkü o vesile cennette bir menzile bir makamdır. La tembagi illalli Ancak o makam Allah'ın kullarından bir kula gerekliir. Ve <gülüyor> erju en Allah'tan umut ederim ki o kul ben olayım Sırf <gülüyor> men seylel yel halletlehu şifa. Kim ki benim işini Allah'tan vesile dilerse şefaatim ona helal olur. Bu hadisi Müslim birinci ciltte sayfa. 288'de tahirc etmiş rivayeti. Görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirmek ve o vesilenin onun olması için dua etmek şefaata sebep olan amellerden bir ameldir. Yine şefaata sebep olan amellerden bir tanesi cenaze namazı kılan insanların cenaze sahibine şefaatı şefaatine sebep olmasın. An Aisha, An Nabi صلى الله aleyhi وسلم, "Kâmin mâyetin yuçallar, yuçluyor. Onun ahlâkı, Müslümanların ahlâkı, onlarla Müslümanlar onun cenaze namazını kılar ve onların sayısı yüze çıkarsa hepsi onun hakkında şefaatçi ondan razı olurlar. İse mahatta kıyona ona şefaatçi olmuşlardır. <gülüyor> Bu rivayeti Müslim ikinci ciltte sayfa 654'te bulabilirsiniz. Orada tahric etmiş. Bir de Şefaata sebep olan amellerden bir tanesi, Rab'be çok secde etmek. Rabbimize çok çok secde bulunmak. Yani çok çok namaz kılmak. An Mevla İbni Mahzum, An Hadim'in Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem, كان النبي sallallahu aleyhi ve sellem, مما يقوم للخادم. hadimi. Bu rivayeti Mevla İbni Mahzum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetsinler rivayet ederek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hizmetsine şöyle dermiş. ki hace, bir ihtiyacım var mı?" Ali hatta kana zati yum. Bugün öyle oldu ki Sakale ya Resulallah dedi ki ey Allah Resulü, haceti ent teşfa' li yevmel kıyamet. Benim hadisim Kıyamet gününde bana şifaatçı olmandır. Ben onu istiyorum. Kâle Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem de cevaben وَمَنْ دَلَّكَ ala هَذَا Kim seni buna delalet etti? Kâle Rabbi dedi ki Rabbim Kâle اَمَا لَا فَاِنْنِي بِكَثْرَتُ السُّجُودُ Burada sanki bir takdir var. Amma la. Yani bana gelince hayır. Yani izin olmadan şefaat edemem. Sağindi bir kesreti sujud. Rabbine çok çok secde etmekle bunu şefaat için yardımcı olarak kullan. Yani Rabbine çok çok secde edersen bu sana şefaata sebep olabilir. Bu rivayeti Ahmed ciltte sayfa 500'de sayı bir senetle rivayet etmiştir. Bu şekilde şefaata sebep olan amelleri görmüş olduk. Vahsin son bölümü olarak dünyevi meselelerde insanın birisine şefaatçi, vasıta aracı olma meselesi. Bu, bunda bir maslahat, menfaat varsa caiz görülmüş. Bu mevzuda nesle-i de bir rivayet var. Bilmiyorum, hatırlıyor musunuz? Muhis ile Berire meselesi. Berire, Muhis'in ailesiydi. Fakat bir boşanma durumu olmuştu. Berire, Mughiz'i sevmiyor fakat Mughiz Berire'yi çok seviyor. Bu defa Mughiz, Berire olan kadına, sahabe kadına yalvarıyor, peşinden koşuyor, gözyaşı döküyor fakat onun yüzüne bakmıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'la oturuyordu. Dedi ki, Ya Abdullah, ana ta'acabu, Min hubbi mughis li barire, O buğzi barire li mughis. Mughisin berreyi çok sevmesinden, Berrenin de mughisi, Mughise buz etmesinden, Ta'acüp etmiyor musun? Dedi. Bundan sonra Allah Resulü, Sallallahu aleyhi ve sellem, Berire'ye seslendi. Leuraci'i fi. Acaba bir müracaat etsen, yani bir dönüş yapsan. Bir daha hani e, talak yüzüne yeniden müracaat etsen. Ailenin kocana dönsen. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleme şöyle seslendi. Sahabenin fıkhına bakın. Dedi ki: "Et'amurni ya Resulullah. Ey Allah Resulü, sen bana bunu emrim emir mi ediyorsun?" Emrediyorsa iş değişecek. Çünkü emirler vahye dayanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de la innema ene şefiye. hayır emretmiyorum fakat ben aranızda bir aracıyım bir vasıtayım buyurdular. Anlaşılıyor ki insan kardeşine dünyevi meselelerde maslahat menfaat icabı aracı olmasında herhangi şeran bir mahsur yoktur. Maksimist <gülüyor> burada